Bismillah, elhamdülillah ve salatu Selamü ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, iman esaslarından ahirete imanı gündeme getiriyorduk. Ahirete iman sadece inanılması gereken esasları kalben tasdik etmek, zihnen o görüşte sabit olmak demek olmaktan öte yaşayışımızın tüm anında ortaya çıkması gereken, bütün organlarımıza sirayet edip, amel olarak, eylem olarak, salih bir tarzda kendisini göstermesi gereken, canlı bir motivasyon unsurudur. Öyle olmalıdır. Söz gelimi, trilyon lira karşılığında birkaç saat çalışma zahmetine kim katlanmaz? Aynen bunun gibi, ahiret hayatıyla karşılaştırdığımız zaman, çok kısa olan, şu fani dünyada trilyonlara değişilmeyecek şerefli bir kulluk görevini terk etmek akıllılık mıdır? Bunu düşünmek gerekir. İnsan çok aceleci ve unutkan. Allah da çok merhametli bizi uyarıyor ve bize ahiret gününü ısrarla hatırlatıyor. İstikbal için yatırım yapmak nasıl insanın akıllılığının göstergesi ise esas istikbal öldükten sonra çok yakın bir gelecek anlamına Ve Her yaptığımızın hesabının Sorulacağına inanmak ve ona hazırlanmak Olduğuna göre istikbale Kendimizi hazırlamalıyız Orada lazım olacak azığı Buradan hazırlayıp göndermeliyiz Malum ki cennette Ne köşkler ne saraylar var Cehennemde de ne ateşler Ne kazanlar var Biz dünyadan götüreceğiz köşkümüzü de Ateşimizi de Burada yaptıklarımız, orada farklı biçimde karşımıza çıkacak. İşte ahiret şuuru bize bu bilinci, bu yaklaşımı, dünyayla alakalı durum tespitini, dünya görüşünü ve davranış biçimini hazırlarsa esas, iman esası olarak yer etmiş ve bizim o konuda görevimizi yerine getirmiş olmamızı sağlayacaktır. İnsanlar bu dünya hayatında az çok yaptığının karşılığını görebilirler. Ama bununla birlikte nice zalim günahkarlar, kötülük yapan nice insanlar bu dünyada rahat yaşayabilirler. Birçok iyi insan da musibetlere, belalara, zulüm ve eziyetlere maruz kalabilirler. Çünkü bu dünya yapılan işlerin asıl karşılığının görüleceği bir yer değildir. Ödül ve ceza yeri burası değil, öteki dünyadır. İşte tüm işlerin karşılığının verileceği, Rabbani adaletin tecelli edileceği gün, ahiret günüdür. Dolayısıyla o güne inanmak, insanı hem adaletin gerçekleşmesi açısından ciddi manada dengeye tutar, dengeye muhatap kılar, huzurlu olmasını sağlar, mutlaka her yapanın yaptığının yanına kâr kalmayacağı, her şeyden hesap verileceği bir günün olduğu, insanı olgunlaştırır, güzelleştirir. Evet, konuyu biraz daha yapanın yaptığının karşılığını bulması açısından açarsak, şunları ifade etmek gerekir. Allah'ın kainat için koyduğu bazı kanunlar, kurallar vardır. Bunların adına sünnetullah diyoruz. İşte sünnetullah dediğimiz bu tabiat kanunlarından Allah'ın yeryüzündeki tabiattaki icra ettiği kanunlarından birisi ceza kanunu yani karşılık kanunudur. Yapılan hiçbir hareket karşılıksız değildir. Dünyada da çoğu şey işte bu karşılık kanunundan dolayı sebep netice kanunlu olarak icra etmektedir faaliyetini. Ateş yakar, ekilen tohum biter, olgunlaşılan mey olgunlaşan meyve yere düşer. Yani kainatta neyi düşünsek? Nereye göz atsak Allah'ın koymuş olduğu bu karşılık kanununu görürüz. Ata sözlerinde de bu kanun değişik şekillerde ifade edilir. Eden bulur. Eşen düşer. Her koyun kendi bacağından asılır. Ne ekersen onu biçersin. Bugün dünya yarın ahiret gibi ifadeler hep bu karşılık kanununun yani Arapça tabiriyle ceza kanununun e, örneklerini yansıtır. İşte karşılık kanunu en büyük adalettir. Çünkü insan daha önceden bildiği esaslara uyup uymamanın neye mal olduğunu dünyadayken görmekte bilmekte seçimini hür iradesiyle ona göre yapma imkanına sahip olmaktadır. Bu ilahi kanuna göre herkes amellerinin karşılığını görecek hiç kimse başkasının günahını çekmeyecektir. Enam suresi 164. ayette İsra suresi 15, Necmi suresi 1138. ayette işte bu insanın suçunun ve ödülünün bireysel olduğu kimsenin kimsenin günahını çekmeyeceği ifade edilir. Bununla birlikte ister hayır ister şer olsun yapılan en küçük iş karşılıksız kalmayacaktır. Her şeyin hesabı görülecek, karşılığı ödül veya ceza olarak verilecektir. Zilzar suresi. 7. ve 8. ayette en küçük bir amelin bile karşılığının verileceği, görüleceği ifade edilir. Bu da insanın bahane bulma duygusunu yok eder. Kendim ettim, kendim buldum şeklinde bir neticeye varmasına yol açar. Kainatta her şeyin bir karşılığı olduğu gibi yapılan hiçbir kötülük kimsenin yanına kar kalmaz. Hal böyleyken bütün karşılıkların görülebilmesi için, Dünya hayatı elbette yeterli, kafi değildir. O zaman şöyle bir durumla karşı karşıya kalırız. Bir tarafta karşılık kanunu, diğer tarafta dünya hayatının buna kafi gelmeyişi. Burada imtihan edilme söz konusudur. İmtihan bilincine sahip olmayan insanlar yeryüzünde Allah'ın adaletinin her an gerçekleşmediğini zannederek, öyle değerlendirerek Allah hakkında, ahiret hakkında şüpheye düşebilir. İlce inançsızın, ateistin yanıldığı, takıldığı nokta burasıdır. Her şeyi dünya ölçeğiyle değerlendirmesidir. Dünya ödül ve ceza yeri gibi düşünülür. Bunda e, işte son e, 1-2 yıldır e, televizyonlarda e, peş peşe e, manevi dünyayı e, resmeden efendim kaderle ilgili e, değerlendirmenin sadece dünyaya ait olduğu e, zannına insanları götüren sırlarla ilgili e, programların rolünün olduğunu e, değerlendirmek lazım. Yani o tür programlarda ahirete yönelik hesapları beklentileri değil e, olumlu veya olumsuz bir davranışın sadece dünyada bir karşılığının olduğu gibi bir imaj söz konusudur. O yüzden büyük zalimlerin dünyada yaptıklarının cezasını görmeden e, Rahat yaşadıklarını gören insanların inançları sarsılmaktadır. Halbuki esas karşılık ahirettedir. Ahiret çok daha önemlidir. Her şeyin hesabı esas orada hakkıyla görülecektir. Evet sevgili dinleyiciler. Ahirete inanmak işte bu karşılık kanununun esas merciğini imtihan vesilesiyle dünyanın ötesine taşımaktır. Yani her şeyin bir karşılığı olacağına göre dünya hayatının da bu karşılıklar için kâfi gelmediğine göre mutlaka e, bunun karşılığı e, ahirette e, görülecektir. Fatiha suresinde Allah bu karşılık günü yani din günü, ceza gününün tek sahibi olduğunu e, belirtmektedir. Dolayısıyla ahirette e, cezanın, ödülün Karşılığın tek mercisi, tek sahibi, o günün tek meliki olarak Allah olduğu vurgulanmakta Orada hiçbir ayrıcalığın, hiçbir başka yardımcının, hiçbir aracı ve şefaatçinin bulunmayacağı ifade edilmektedir İşte Allah daha Fatiha suresinde karşılık günü, din gününün tek sahibi olduğu belirtilir Din günü derken Ceza veya karşılık günü denirken yapılan bir işin kendi cinsinden bir değeri, bir hesabı, bir karşılığı manasını ifade eder ki, işte bu ahiret günüyle alakalı bir değerlendirmedir. İşte bu karşılık kanunu sebebiyle dünyada da hesaba çeken Allah'tır. Ahirette de her şeyin ama her şeyin hesabının e, çekileceğini bildiren ve bütün insanları hesaba çekecek olan e, Allah'tır. Allah karşılıkları imhal eder ama ihmal etmez. Yani mühlet verir, erteler, istediği vakite geciktirir ama hiçbir zaman bu karşılıkların ödül ve cezanın ihmal edildiğini e, ilahi adalet için düşünmemiz mümkün değildir. Allah'ın bu kanunu bütün ilmi disiplinlerce kabul edilir. Burada problem işin ilahi boyutunun ahiret boyutunun göz ardı edilmesidir. Evet sevgili dinleyiciler, dünya ahiretin habercisi, ahiret de dünyanın bir iz düşümüdür. İnsan adlı bu ölümsüz yolcu, birinden diğerine intikal ederek, sürdürür sonsuz yolculuğunu. Ölüm bir başka hayatın besmelesidir. Nübüvvet, insanlığın geçmişinin, ahirette geleceğinin tarihidir. Kur'an bu tarihin akacağı yatağın ilahi projesi. İnsan bu projeye bakarak, tarihi değiştiriyor ve tarihi, Tarihe bu projeyle taşıyor Sevgili dinleyiciler Ahiret olmasaydı Ne olurdu Tabii insan da olmazdı Dünya da olmazdı İnsana irade verildiği gün Ahiret de verildi Eğer seçimin ödül ve cezasını Göremeyeceksek yaratıklar arasındaki bunca ayrıcalığın insanlar olarak Gerekçesi ne olabilir Neye dayandırılabilir ki İşte bu nedenle ahiret Seçme hürriyetinin, irade ve şuurun doğal bir sonucudur. İnsanın seçiminin Allah tarafından kale alındığının, değerlendirildiğinin bir delilidir. İnsanı yaratan, onu kendisine halife seçip irade veren ve kendi ruhundan üfleyen, Allah'ın yeryüzündeki halifesinin istikbaliyle ilgilenmediğini düşünmek elbette doğru olmayacak, abes olacaktır. Boşuna mı yaratıldı şu muazzam makine ve muhteşem mucize olan insan? Boş yere, abes yere bir iş olarak evren ve içindekilerin yaratıldığını, lüzumsuz olarak var edildiğini, bir zaman yaşanacak sonra yok olacak olarak, toprak olmak üzere mi şu muazzam e, yaratıkların var olduğunu düşünüyoruz? Cennet için yaratıldı elbette bu muazzam makine, bu evrenin küçük bir özeti olan insan adlı Muazzam yaratık Cehennem lüzumsuz değil Cennet önemsiz ve ucuz değil İşte bütün bunlar Ahiretle yakın ilişkiler içinde olmamızı Gerektiriyor Ahiret Allah'ın vaat ve vaidinin Yani ödül ve cezasının bir gereğidir Suyu getirenle Testiyi kıranı Mahluk bile bir tutmazken Halık'ın bir tutması Onun mutlak adaletiyle nasıl uyum sağlar Dolayısıyla Allah Allah en adil olduğu zerre kadar zulmetmediği için dünyada her yapanın yaptığının yanına kâr kalmayacağı bir ödül ve ceza gününün olması Allah'ın adaletli olmasının mutlak bir tecellisi mutlak bir gereğidir. Eğer şunu yaparsan ödüllendirilir bunu yaparsan cezalandırılırsın deniliyorsa elbette sonuçta iyi olanla kötü olanın ayrılıp yapana ödülü yapmayana cezası verilecektir. Bu nedenle ahiret, ilahi adaletin kaçırılmaz bir sonucudur. Ahirete inanmamak, adalete inanmamak. Ataleti, adaleti istememek demektir. Ahirete iman, ölüm korkusunun insanda bir kabusa ve kronik bir illete dönüşmesini engeller. Ölümden sonra bir hayatın olduğuna inanan bir kimse, kendisini koyvermez. Onun için ölüm, bir bitiş değil, bir intikaldir, bir göçtür. Bu nedenle ahirete iman eden, Kamil bir müminin hayatta bir kez öldüğünü değerlendiririz. Evet ahirete inanan bir kez ölür. Ahirete inanmayan kafirse her an ölümü hatırlayışta binlerce ölür. Bu nedenle ahireti inkar edenler mümkün olduğunca ahireti ve ölümü hatırlamak istemezler. Kendilerine ölümün hatırlatılmasından rahatsız olurlar. Beklenen daha fazla tepki gösterirler. Bir de Müslümanların ölümü güler yüzle karşıladıklarını, onunla sık sık selamlaştıklarını düşünelim. İslam medeniyetinde mezarlar şehirlerin ortasına yapılırdı. İslam insanların ölümü sık sık hatırlamaları için mezar ziyaretini peygamberin diliyle özendirmişti. Ölümse gel dese tak tak tak muhakkak. Evet sevgili dinleyiciler günde ortalama 300 bin kişi ölmektedir her saniye dünyadan dört kişi öbür aleme geçmektedir. Ölümü unutmak, ölümden kaçmaya çalışmak, ölüm kaygısından bilinçsizce kaçış, aşırı zevk ve eğlencelere dalmak, içki ve uyuşturuculara meyletmek, dolayısıyla yokmuş gibi ölüm ötesini devreden çıkartmak, insanı anormalleştirir. Ölümü unutmak için, Nice oyuncaklar icat edildi televizyonlar internetler eğlenceler arabalar sporlar müzikler buna rağmen insan ölümü tümüyle silmeye muvafak olmadı. Yakınlarının ölümüyle acıyı ölümü ve ölüm ötesindeki ızdırabı tatmaya başladı ama ölümün aslında acı değil çok tatlı bir durum olduğunu ahiret bilinciyle insan değerlendirir. Dolayısıyla ölümsüzlük peşinde koşmaya kalkmaz. Esas ölümsüzlük gibi öldükten sonra da güzelliklerin devam edeceği ve esas güzel alemin başlayacağını idrak etmek, cenneti amelleriyle davet edecek ahiret bilinciyle yaşamak demektir. Ne demiş şair? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali mu o musallaha taşında demiş. O musallaha taşı taht misali saltanat mı olacak? Yoksa cehennem çukurlarından bir çukurun bir başlangıcı mı olacak? Tabi bunu ölen biliyor. Kur'an her sayfasında insanı hem ruhun tarihine hem istikbaline yani ahirete götürerek insana önünü ve sonunu hatırlatır. Bu nedenle müminin her anında üç zamanı bir diyen yaşamasını sağlar Kur'an. Hem tarih, hem gelecek, hem de gün, an değerlendirilir İslam insanında. Bu, ona süreklilik ve sorumluluk duygusu verir. Kur'an'daki kıyamet, cennet, cehennem, mahşer, mizan, sorgu sahneleri, müminde sorumluluk hissini, fazileti güçlendirmek için istikbaline açılan birer pencere hükmündedir. Dünya hayatı Kur'an'a göre bir oyun ve eğlenceden ibarettir. En'am suresi 32 Ankebut 64 gibi ayetlerde vurgulanır. Oyuncaktan hoşlanan çocuklar mıyız? Yoksa rüştümüzü, olgunluğumuzu ispat eden adamlar mıyız? Dünya oyuncağına verdiğimiz değerde saklı bunun cevabı. Oyuna dalıp çokça eğlenenler, çocuklar ve o seviyedeki çocuk akıllılardır. Küçük çocuklar yapboz evlerle, işte plastikten arabalarla oynarken biraz büyüyen çocuk akıllı insanlar... Bina, e, tuğladan binalarla, saçtan arabalarla oynamaktadır. Kağıttan para denilen oyuncaklarla avunmakta eğlenmektedir. Aslında her şey ahirete göre oyun ve eğlenceden ibarettir. Biz oyun ve eğlenceye gelmediğimizi, ahiret için yatırım yapmaya hazırlandığımızı, Allah'la ticaret için Allah'ın rızık olarak verdiklerini Allah yolunda infak ederek, göstermek zorunda olduğumuzu idrak ederek ahiretin güzelliklerini dünyanın geçici özelliklerine değişmeden imtihan bilincine sahip ahiret şuuruyla yaşamalıyız İşte ahiret şuuru bize ölümü sık sık düşündürür ve bizi oraya hazırlar bu bilinçle ölüm rabıtası bir adım daha ilere giderek şehadet rabıtası yapmalıyız bu bilinç ve rabıtalar bize sadece ahiret azığı değil dünyada kaybettiğimiz izzeti insanlık onurumuzu kazandıracak ve ölüm korkusunu yenen ölümle sevdalanan bir seviyeye çıkaracaktır. Nice insanlar ölümü hatırlatmak için hatta eskiden evlerin toprak ev olduğunu hesaba katarsak evlerine küçük bir çukur kazarlar ve geceleri 5-10 dakikada olsa kendileri o çukura dar çukura girerler. Ve kabir hayatını e, günlük böyle 5-10 dakikayla da olsa yaşayarak kabri, ahireti, ıssızlığı, karanlığı düşünürler ve kendilerini o aleme hazırlarlardı. Şimdi kabirden de, ölümden de fazla hisse alan yok. İnsanlar hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya meyleden, rahatına düşkün, dünyevileşmiş, e, sadece dünyevi hesaplar, kitaplar içerisinde, Hayat süren insanlar olmuşuz. Cenneti rüyamızda bile pek göremiyoruz. Ahirete hazırlık işimizin vaveylası arasında, dünyevi gayretlerin arasında unutulup gidiyor. O yüzden çok şeyler kaybediyoruz. İşte ahiret bilincimiz sayesinde haklarımızı söke söke almak için dileniş değil direniş gerektiğini, zalimlerden hesap sormamız gerektiğini, dünyada onurlu ve izzetli şekilde yaşamamız gerektiğini öğrenir ve canlı şehit olma, şerefli bir hayat sürme zevkine ereriz. Bugün e, Siyonistler teknik imkana sahip milyarı aşan kimlik Müslümanlarından değil, intifada coşkusunu sürdüren şehadet ve ahiret bilincine sahip ...daha çocuk yaştaki genç yiğitlerden korkmaktadır. Ölümden korkan gayrimüslim... ...en çok ölümden korkmayanlardan korkar. Müslümanın Müslümanca yaşayamadığı her ortamda... ...bilelim ki Müslümanca ölme imkanı vardır. Kaldı ki Müslümanca yaşamanın... ...izzetli onurlu yaşamanın mutlaka bir yolu... E, ...Müslümanlarca bulunmalı... ...ama bu yol ölüme gidiyorsa... Allah için seve seve ölümde göze alınabilmelidir. İşte şehadet dediğimiz şey, ahiret bilincinin ortaya koyduğu güzelliklerin bir yansımasından ibarettir. İnsanların çokça hatırlaması gereken ölüm, her canlının kendisine erişeceği bir olay. Ölüm kendi yolunda sapmadan durmaksızın ilerlemekte, Azrail kendine göre takvimi işletmekte. Bizim bilmediğimiz bir takvim, bizim için de icra edilmektedir. Ne zaman e, gelecek o ecel denilen e, randevu bu bir sır olarak dünya imtihanının bir cilvesi olarak e, bizim hayatımızı aslında anlamlı kılmakta. Ölümün ne zaman geleceğini bilsek nice güzellikleri erteleriz ve bir yönüyle de idam mahkumu gibi günümüzü sayar ve ölüm endişesiyle e, o günün ızdırabını yaşarız. O yüzden mümkün ki bir saniye, mümkün ki 10, 20, 30 sene sonra ama mutlaka gelecek olan ölüm bizi güzelliğe çağırmakta, hayatımızı güzelleştirmek için vaaz ve nasihat etmekte bizi bitmeyecek, tükenmeyecek esas güzelliklerin ahirette olduğunu hatırlatıp oraya davet etmekte. Oza oraya hazırlanmamızı istemektedir. Evet, Geride bıraktıklarına da, ıstırap çekenlerin feryadına da e, ölüm bir hatırlatmada bulunur. Korkanların korkusu, sevenlerin sevgisi ölümü önleyemeyecektir. Hayatı sadece dünyadan, dünya hayatından ibaret görmek çok ilkel, çok basit, çok sağlıksız bir düşüncedir. Kur'an düşüncesi gelişmemiş bu tür kişilerin sözlerini ve durumlarını şöyle dile getirir. Onlar derler ki, bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yok. Tekrar dirilecek değiliz. Enam suresi 29. Bu ilkel cahiliye mantığıdır. Bugünün akıllı geçinen insanı da dünya hayatından başka bir hayat yokmuş gibi düşünüyor ya da felsefesini buna dayandırıyorsa bu kadar insanın boşuna yaşadığını düşünüyor. Adaletin icra edilmediğini değerlendirerek her şeyin kısa bir zaman sonra yok olmak üzere var edildiğini değerlendirerek anormal bir e, düşünceye saplanıyordur. Bu kadar muazzam evrenler yok olması için insan birkaç e, sene ömür sürüp toprak olması için yarattığını düşünmek gerçekten her şeyi e, olduğundan çok daha hafife almak e, aklı da çok basite indirmek demektir. Ahiret hayatı inancına karşı çıkanlar bu inancın insanları dünya hayatında pasifleştirdiğini ileri sürmek kadar e, yanlışlığa gidebiliyorlar. Bu sözleri onların İslam'ın ahiret inancını tam olarak bilmediklerini gösterir. İslam'da dünya ahiretin bir tarlası kabul edilir. Dünya hayatını ıslah etmek, dünyaya çeki düzen vermek, ondan her türlü kötülükleri ve bozgunculuklarını kaldırmak, ...bütün insanlar için iyilik ve adaleti gerçekleştirmek gibi işlerde sarf edilen emek ve uğraşıların hepsi aslında ahiret sermayesidir. Ahiret bilinci pasif bir hayatı, edilgen bir yaklaşımı, nesne olmayı değil tam tersine etkin bir konumda olmayı, dünyayı da ahiret bilinci içinde imar etmeyi, yeryüzünden kötülükleri kaldırmak için ölümden korkmayan bir bilinçle hayata anlam katmayı ortaya koyar İşte böyle bir inançla çalışan ve Allah'ın rızasını dileyerek gönülden bugüne inananların yeryüzünü ihmal etmeleri azgınlıklara ve bozguncuklara göz yumarak dünyayı terk etmeleri söylenebilir mi bir lokma bir hırka anlayışı ahiret bilinciyle de çok yakından bağdaşmaz ahiret bilinci dünyada insanın halife olduğu anlayışını gerektirir dünyada imtihan olma bilincini gerektirir ahireti kazanmanın, ahirette güzellikler elde etmenin, dünyadaki zahmetler, Allah'a kulluk yapmak, Allah'a karşı görevleri topluma, insanlara, diğer yaratıklara ve insanın kendine karşı görevlerini hakkıyla ve güzel bir şekilde yerine getirmesiyle sağlanacağını ortaya koyar. Eğer günümüzde bir kısım insan ahirete iman ettiklerini iddia etmekle beraber, kendilerini cahilliğin ve azgınlığın akıntısına kaptırmışlarsa, bu Allah'a ve ahiret gününe inandıkları için değil, ahirete inançlarının yok olmasından veya zayıf olmalarından dolayıdır. Her asırda ahireti inkar edenler veya bugüne gerçek olarak inanmamış olanlar, devamlı günah işlemeyi arzu edip buna karşı bir engelin çıkmasından korkanlar ve her şeye kadir bir yaratıcının huzurunda hesap vermek istemeyenlerdir. Dolayısıyla ahiret şuuruyla yaşayan insan, güzel insan olacaktır. Güzel ameller işleyecektir. Her davranışını güzelliğe doğru e, tekamül ettirecek, güzellik sergilemek için gayret edecektir. İşte bunun içinde öldükten sonra dirilmeyi ve ahireti öne çıkartan, ahiretin daha hayırlı ve ebedi olduğuna inanan insan dünyasını da mamur edecek. Dünyada e, hesap şuuruyla, e, sağlam bir amelle e, yaşayacaktır. Ama ee, bu idrakten yoksun insan dünyasını da karartacak başka insanların dünyasını da mahvedecektir ahirete inanmak ve bu inancın gereğini yapmak kötülüğe koşan her nefis için bir gem günahı seven her nefis için her insan için bir engeldir sevgili dinleyiciler bütün insanlığa hitap eden Kur'an-ı Kerim bugünün olmasını imkansız görenlere en kesin ve doğru cevabı verir İnsan kendini bir mutfeden Babasının bir suyundan yara nasıl yarattığımızı görmedi mi ki şimdi apaçık bir hasım kesildi der Yasin suresinin 77. ayetinde. İnsanın yaratılışındaki hayret verici durumlar, organlarının yapısındaki çeşitli özellikler onun tekrar diriltilmesinden çok daha önemli ve dikkat çekidir, çekicidir. Allah nasıl yoktan var ettiyse insanları da öyle diriltecektir. Yaratmaya Kadir olan Allah Yeniden diriltmeye de öyle kadirdir Allah'ın sanat ve kudretindeki bu incelikleri Mükemmellikleri Bilip görenler Öldükten sonra dirilmeyi nasıl inkar edebilirler Ne yazık ki Ünsiyet etmediği her şeyi inkar etmek insanoğlunun e, Nefsinin tabiatındadır Eğer o Yılanı yüzüstü ve hem de süratle yürür görmese Ayaklardan başka şey Üzerinde yürümeyi kabul etmezdi Hatta insan Dünyayı görmeden dünyadaki acayip haller ona anlatılsa onları bile çoktan inkara kalkardı. Şu halde ahirete yakinen e, inanıp onu tasdik etmemek bu kavramı anlamaktaki noksanlıktan ileri gelmektedir. Görünmediğinden dolayı ahirete inanmayanlar ilim adına cehalet gösterenlerdir. Ahiret yurdu sakınan müttakiler için daha hayırlıdır düşünmüyor musunuz buyurulur En'am suresi 32. ayette. Sevgili dinleyiciler, dünya ne seçim ne geçim dünyası. Müslüman için dünya kulluk, imtihan dünyasıdır. İmtihan esnasında oyuna dalan, gülüp eğlenen kimsenin imtihanda başarı şansı ne kadar olabilir? Gençler üniversite imtihanına verdikleri önemi esas sınava, büyük imtihana verseler, ahiret şuuru nasıl hayata yansırdı o zaman görürdük. Orta yaşlılar yakın, gelecek, yakın gelecekleri için hazırlayıp biriktirdiklerini esas istikbal için, ahiret için yatırıma dönüştürseler örnek Müslümanların sayısı nasıl artardı? Haşr suresi 18. ayet meal olarak şunu ifade eder. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ahiret e, durumu yarın olarak ifade edilmiş. İnsan yarına ne hazırladığına baksın denilmiş. Bu dünyada yarın için hazırlıklar edinmeye, azık hazırlamaya, orada lazım olacak şeyleri buradan götürmeye geldiğimizi unutmayalım sevgili dinleyiciler. Evet aziz dinleyiciler, ahiret gerçekten çok önemli ve her an... E, Meşgalelerimizin, düşüncelerimizin, hayallerimizin başına oturtmamız gereken ehemmiyeti taşımaktadır Evet insanlar ahiret bilincinden mahrum olduğu için bu şuurla yaşamadığından e, dünyayı da kendilerine zehir etmektedirler Ahiret o kadar e, kesindir ki günlük her şey bizi ahirete inanmaya çağırmaktadır Her kış bir ölüm, her bahar aslında bir diriliştir Güneşin her batışı bir ölüm, her doğuşu bir diriliştir. Her gün tekrarlanan bu batış ve doğuş gösterileri bize şu gerçeği fısıldar. Ey insan, tıpkı benim gibi sen de bir gün böyle batıp sonra tekrar doğacaksın. Yani öleceksin ve sonra dirileceksin. Bu gerçeği unutturmamak için Rabbimiz her gün bu manzarayı bize seyrettiriyor. Bakmasını bilenler, baktıklarında görenler için güneşin doğuş ve batışı ahirete imanı içeren, bir ayettir, bir delildir. Her gece bir ölüm, her sabah bir diriliştir. Gece olur uyuruz. Uyku ölümün kardeşidir. Ölmenin provasıdır. Bir müddet sonra da uyanırız. Yani ölümden dirilişe geçeriz. Bunu her gün tekrarlarız. Gündüz yaşar, gece ölür, sabah diriliriz. O yüzden ölüm yok olmak değil, bir diriliştir, yeni bir hayata geçiştir. Ahiret ...bu tür değerlendirmeyle aslında her gün benzer şekilde eh, ahiretin küçük çaplı yaşadığımızı, yeniden dirilişi gördüğümüzü gösteren olaylarla doludur. Mevsimler de bizim için ölüm ve ardından dirilişi hatırlatır, anlatır. Her kış bir ölüm, her bahar bir diriliştir. Kış geldiğinde toprağı ve hayatı ölü görürüz. O yeşil yeşil canlı bitkiler... Toprağın üstünde kaynaşan, devinen, gezinen böcekler, hayvanlar kışın yoktur artık. Ama baharın gelip yağmurların inmesiyle, güneşin gülümsemesiyle birlikte toprağın dirilişe geçtiğini görürüz. Kışın nice sineklerin kaybolması bir ölüm, baharla ortaya çıkması bir diriliştir, bir ahirettir. Kışın odun haline gelen ağaç için bu bir ölüm, baharla çiçek açıp meyve vermesi bir diriliştir. İşte devamlı ölümü ve dirilişi yaşayan insan, ahireti aslında gözüyle görür gibi e, idrak etmekte, onun bir küçük benzerini e, değerlendirmekte ve ahiret bilincini daha kökleştirmektedir. Tabiat kendi diliyle haykırır. Ey insan bir gün sen de böyle ölecek ve dirileceksin. Dünya yok olacak ve ahiret ortaya çıkacak demektedir. Rabbimiz kış ve bahar mevsimlerini yaşatırken aynı zamanda ölümleri ve dirilişleri de Aylarca bize seyrettirir. Tohumların toprağa atılışı bir ölüm, Günler sonra topraktan çıkışı bir diriliştir. Tohumun toprağın içinde yok olduğunu zannederiz. Halbuki sevgili dinleyiciler, Gerçek anlamda yokluk yoktur. Ölüm ölmüş demektir. O toprağın altında diriliş sürecini, sürecini yaşamaktadır bir tohum. Aynen ölünün farklı bir alemi, Farklı bir hayatı yaşadığı gibi. Nihayet o topraktaki ölü zannettiğimiz tohum bir müddet sonra bahar rüzgarı borusunu öttürecek, tohum kıyametini yaşayarak kıyam edecek, yeşillikler içinde yeni bir hayata kalkacak, yeniden daha güzel bir hayatla canlanacaktır. İnsan da böyle bir tohum gibidir. Yaşarken bir gün toprağın altına düştüğünü görürüz. İnsanın düştüğü yer onun kabridir. Tohum gibi o da bir gün düştüğü yerden kalkacaktır. Kıyamet, kıyamet günü e, zaten e, kalkış günü, kıyam günü demektir. Kaf suresinin 9 ve 11. ayetleri mal olarak e, hatırlamış olalım. Gökten bereketli bir su indirdik. Kullara rızık olmak üzere onunla bahçeler, biçilecek taneli ekiller, küme küme tomurcukları olan hurma ağaçları yetiştirdik. O su ile ölü yeri dirilttik. İşte insanların diriltilmesi de böyledir buyrulur. Kaf 9 ila 11. ayetler. Yine Rum suresinde şöyle buyrulur. O Allah ölüden diri, diriden ölü çıkarır. Yeryüzünü ölümünden sonra o canlandırır. Ey insanlar işte siz de böyle dirileceksiniz, böyle diriltileceksiniz buyrulur. Rum suresi 19. ayette. O yüzden yaşadığımız ölen ve dirilenleri seyrederek İbret almamız olayları Vurgular Kur'an Ve bizim de bu Tabiatta çokça gördüğümüz Ölüm ve dirim hadisesini Ahirete inanç olarak Bir benzetme şeklinde Değerlendirmemizi ister Aynen bunun gibi sevgili dinleyiciler Doğum da bir diriliştir Doğum ölü gibi olan Bebeklerin ana rahminde Dirilişe geçip dünyaya adım Atmasından başka bir şey değildir Bakmasını ve görmesini bilenler için bir damla suyun atılan pis suyun milyonlarca parçasından birinin dirilişe geçmesidir doğum dediğimiz olay. Kur'an Bakara suresinde Yasin suresinde bu örneği verir. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki siz ölüler idiniz o sizi diriltti yine öldürecek yine diriltecek sonra ona döndürüleceksiniz. Bakara suresi 28. ayet. İnsan görmez mi ki biz onu meniden yarattık.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 Gerçekleşme, gerçekleşeceğine başlı başına bir delildir sevgili dinleyiciler. Çünkü yaşadığımız hayatta güçlü ve zalim insanlar var. Çoğu kez bunlar ben istediğimi yaparım, kimseye hesap vermem havası içinde yaşıyorlar. Zalimler, tağutlar, müstekbirler, işgalciler, emperyalistler, ara, ara babaları, mutlu ve putlu azınlık ahiretin olmadığı anlayışıyla Dünyada her yaptıklarının yanlarına kar kalacağı anlayışıyla e, dilediğini yapmakta nice insanları zulümleriyle inletmektedir. Diğer taraftan zavallı güçsüz her türlü haksızlığa maruz kalıp hakkını alamayanlar söz konusu olmaktadır. Günün birinde zalim cezasını mazlum da hakkını alamadan ödüp ölüp gidebiliyor dünyada. Evet bazı e, cezalar bazı karşılıklar küçük çaplı avans cinsinden yeryüzünde de görülse, esas olarak tüm yapanın yaptığı tümüyle adaletli şekilde dünyada görülmüyor. İşte insanın aklına şu geliyor, ölümden önce haklıya hakkı, suçluya cezası tümüyle verilmediğine göre, demek ki ölümden sonraya bırakılıyor. İşte ancak bu değerlendirmeden sonra, Hayat anlam kazanır sevgili dinleyiciler. Bu değerlendirmeyi yapamayan kafirler, ahirete inanmayan ateistler, inançsız insanlar, dünyayı sadece oyundan, eğlenceden, keyif ve zevk alınacak bir durumdan ibaret gördükleri için, diğer insanları düşünmeyecekler. Sadece kendi bencil iştahları için, her türlü insanlara zulmedecek davranışa girebileceklerdir. İnsan dirilişin sancılarını, çekerse insan gibi yaşayacaktır. Vicdan azabının temelinde öldükten sonra bir gün dirilme ve yaşanılan hayatın hesabını vermenin getirdiği endişeler vardır. Vicdan dediğimiz şey, insanın sorumluluk bilincini hatırlatan, e, yaptığı bir olumsuzluk konusunda gönlünün cız ettiği, insanın içinin e, kendisinden hesap sorduğu bir yaklaşım, aslında hesap, esas hesap sorulacak günün küçük çaplı bir e, yansıması bir işareti bir sinyalidir. Sadece bu dünyada yaşayacağınızı düşünecek, düşünerek yaşarsanız, ölü gibi yaşarsınız. Nice insanlar hayat süren leş gibi, canlı cenaze gibi hayat sürdüğünü zannediyor. Anlamsız, idealsiz, ahiret bilinci olmadan, insanlara faydalı olmaya gayret etmeden, e, ot gibi yaşayan nice insanlar var. Ama sevgili dinleyiciler, öleceğinizi düşünerek yaşarsanız, Diri yaşarsınız Canlı yaşarsınız Her an hatta olumsuz yaşadıklarınızın bile olumlu, Olumluya e, yönleneceği bir huzuru tadarsınız Zindanda iken bile Allah için zindana düştüyseniz e, Saraydaki gibi rahat huzur içinde yaşarsınız Allah için birisine bir şey veriyor infak ediyorsanız Bir insana bir güler yüz gösteriyorsanız Bir kimseye yardım ediyorsanız Hayırlı bir iş yapıyorsanız, bu konuda zahmetlere katlanıyor, fedakarlıklarda bulunuyorsanız, maddi olarak kendinizden bir şey eksilse bile gönlünüze huzur doluyor, sevap hazinelerinize bir şeyler ilave ediyor düşüncenizle, dünyanızın bile anlam e, kattığını düşünüyor ve ahiretinize de bir şeyler hazırlıyor, anlayışıyla yaşıyorsunuz. O zaman dolu dolu, güzel güzel yaşıyor. Ee, olursunuz İşte çevremizdeki insanlar Hep dirilişin etkisiyle Ahiret şuuruyla yaşasalar O zaman sevgili dinleyiciler Seyredin hayatın güzelliğini İkinci asrı saadet olurdu o zaman Çağımız İnsanın e, o zaman Anlam kazanırdı her yaptığı e, Davranışı İnanın iman ettiğimiz cenneti Ahiret bilinciyle yaşamış Olsak daha buradayken Yaşamaya başlardık fakat biz tüm yatırımlarımızı bu dünyaya yönlendirerek yaşadığımız hayatı ve yaşadığımız yeri sahte cennet haline getirmeye koyulunca cenneti de unuttuk. Ölümü ve ölüm sonrası güzellikleri de ahireti de unuttuk. Özlemez olduk orayı. Nasıl özleyebiliriz ki? lüks israf demeden yaşadığımız hayatı materyalistlerin uydurma cenneti gibi sahte sanal cenneti gibi yapmak için bir ömür boyu gece gündüz sadece dünya için koşturunca nasıl ahiret şuuruyla yaşardık sahabe cenneti öyle bir özlüyordu ki Enes bin Nadir söz gelimi Uhud savaşında cennetin kokusunu Uhud'un arkasından duyar gibi oluyorum diyordu bilirsiniz insan çok acıkınca yemeğin kokusunu çok uzaktan bile duyar Sahabe de cennete öyle acıkıyordu ki daha dünyadayken kokuları geliyordu cennetin. İmam Gazali öyle diyor. Mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Evet ölüm öncesindeki kavgaların ölümden sonra pişmanlık getireceğini hissederek yaşayan insan hiç pişman olacağı şeyin kavgasını verir mi? Hırsla hayatın ve eşyaların burada kalacak şeylerin ardına bir ömür boyu düşer mi sevgili dinleyiciler? Bir iki ayet hatırlatayım. Onlar geride nice şeyler bıraktılar. Bahçeler, çeşmeler, ekinler, güzel makamlar ve zevk-ü sefa sürecekleri nice nimetler. İşte böyle oldu ve biz onları başka topluma miras verdik. Der. Duhan suresi 25 ve 28. ayetler Ey iman edenler size ne oldu ki Allah yolunda topluca savaşa çıkın denildiği zaman Cihat size farz olunduğu zaman Yere çakılıp kaldınız Ahirettense dünya hayatına mı razı oldunuz Ama dünya hayatının geçimi Zevki ahiretin yanında pek azdır Buyurulur Tevbe suresi 38. ayette Sevgili dinleyiciler Gerçek özgürlük Allah'a koşmakta, Allah'a yakın olmaktadır. İnsan Allah'a ne kadar yakın olur, ona ne kadar bağlanırsa o kadar özgür sayılır. Allah'tan uzak yaşayan insanlar köle insanlardır. Mesela mobilyalarının, arabalarının çizilmesine bile hiç dayanamazlar. Çünkü o çizilen şeylerin kölesi durumundadırlar. Efendilerinin zarar görmesinden rahatsız olurlar. Ama her gün mümkün ki dinleri, imanları, şerefleri, namusları çizilir. Hiç rahatsız olmazlar. Peygamberimizin şöyle bir tavsiyesi vardır. Bu dünyada sanki gurbete gitmiş, bir gün yuvasına tekrar dönecek gibi yaşa. Gelip geçici bir yolcu gibi ol, öyle yaşa der. Hayatın geçiciliğini kalbine ve kafasına yerleştirmiş bir Müslüman, geçici şeylere fani olan, dünyevi özelliklere fazla sevgi beslemez. Kendisini onlara bağlamaz. Onların kulu ve kölesi olmaz. Zaten sevgili dinleyiciler şu bir gerçektir ki Allah'ın dışındaki şeylere olan ilgi ile Allah'a olan ilgi arasında ters bir orantı vardır. Ne kadar fani şeylere Allah'ın dışındaki şeylere gönül bağlarsak Allah'tan o kadar uzaklaşırız. O kadar Allah'la bağımız gevşer. Bir kimsenin Allah'ın dışındaki varlıklara Eşyaya ilgisi ne kadar fazlaysa Allah'a olan ilgisi o kadar azdır. Böyle bir durumda ilgi duyulan şeyler Allah ile kul arasında engel teşkil ederler. Bu yüzden İslam insanın duygularını ahirete yönetmek için Kur'an'da çok sıkı bir şekilde ölümden, ahiretten, kıyametten, hayatın geçiciliğinden bahseder. Mekki surelerin aşağı yukarı tamamında diğer surelerin de genelinde işte bu havanın Ahiret bilincinin verilmeye çalışıldığı görülür Onlardan bir ayeti hatırlatayım Bilin ki dünya hayatı bir oyun Eğlence bir süs Kendi aranızda bir övünme Mal ve evlat çoğaltması Ve bununla ilgili yarıştır Bu tıpkı bir yağmura benzer ki Bitirdiği, öt, bitirdiği ot Ekincilerin hoşuna gider Sonra o bitki O ürün kurur Sonra onu sapsarı görürsün Sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap. İşte Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten. Bu demin çerçöp olacak e, bir e, yok oluştan başka bir şey değildir buyurulur. Hadis suresi 20. ayette. Sevgili dinleyiciler, e, korktuğumuz, kaçmaya çalıştığımız, unutmaya e, Gayret ettiğimiz e, ölüm Aslında bir yolculuktur Bir hicrettir Bir vuslattır Her gün Her gece namaz sonlarında işimizin arasında özellikle ölümü Dirilişi, kıyameti, mahşeri Cenneti, cehennemi Günahlarımızı, Allah'ın nimetlerine Teşekkürdeki kusurlarımızı Derin derin düşünmeliyiz Bunu kendimize Görev edinmeliyiz Bu dünyadaki rahatımızdan fedakarlık yaparak ahirete daha çok önem vererek oraya hazırlanmalıyız hem burada tam bir rahmet tam bir rahat tam bir rahmete erme söz konusu değildir hem de orada rahat etmek gibi imkansız ve gülünç olan bir sevda e, doğru olmaz yani iki rahattan birini tercih etmeliyiz iki güzellikten birini tercih etmeliyiz e, dünyada mümin için tam bir rahat söz konusu değildir esas rahat esas güzellikler bizi öteki dünyada beklemektedir. Sahabiler Hazreti Peygamber'e biraz rahatına bakması kendini fazla yormaması yolunda bir takım şeyler söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve, selleme, e, ve sellem e, şu cevabı vermişti. Ben nasıl refah ve nimetin tadını bulurum ki boynuz sahibi yani İsrafil boynuzu yani suru Ağzına koymuş, alnını eğdirmiş ve kulağını vermiş. Ne zaman üfleyeceğine dair emir bekliyor. Yani şu an kıyamet kopabilir. Ben kendimi oraya hazırlamalıyım. Ee, ölüm bu kadar yakınken, kıyamet bu kadar kısa süreli iken, ben nasıl dünyada rahatıma bakabilirim der. Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadisler, hadiste. Sevgili dinleyiciler, kabirlere hele gece karanlığında gidip, Oralarda ölümle kol kola yaşayacağımız günleri bir düşünelim. Evet, kabir ziyaretinde pek bulunmuyoruz. Hasta ziyaretinde bulunmuyoruz. Hastanelerin böyle kanserli hastalara, ferçli hastalarına, ölümcül hastaların hastalara ayrılmış yerlerini arada bir ziyaret edelim. O zaman dünya ya meylimiz biraz azalır. Müslümanca eşimizin, çocuklarımızın kıymetini bilmiş oluruz. Dinimizin kıymetini, Salih amelin değerini bilmiş oluruz. Ahireti daha hesaba katmış oluruz. Kabir ziyaretlerinde bulunalım. Dilelim ki kabir ziyaretleri, Oradaki ölüler için değil, Bizi diriltmek içindir. Bize oradaki kabirlerin nasihat etmesi, Ölümü hatırlatması içindir. Sık sık ölümü hatırlayalım. Ölüm rabıtası, Şehadet rabıtası yapalım. Yattığımızda, Yatağımızın içinde yorganın altına girdiğimizde onun bir kabre girmek gibi olduğunu düşünelim. Uyumayı bir ölüm gibi e, uyanmamayı da e, artık öteki dünyaya göç etmekmiş gibi e, hesaba katarak düşünelim, mukayese edelim. Allah'ın dinini yaşayamıyor, Müslümanca hayat süremiyorsak Müslümanca ölmenin de zor olduğunun bilincine varalım. Mezarlarda ve hayalinde düşünerek canlandırdığı kadir hayatında sevgili dinleyiciler düşünün ki bir iki metrelik bir çukur içinde de birkaç kemik parçası ve mezar taşında da sizin adınız veya benim adım bizim adımız yazılı. Artık Rabbimizle karşı karşıyayız. Büyük kıyametin kopmasını bekliyorduk veya beklemiyorduk ama öldük. Yani bizim kıyametimiz koptu. İşte bu kıyamete hazırlandık mı? Mümkün ki bu olay beş dakika sonra ortaya çıkabilecektir. Yaptık mı yapabileceklerimizi? Hazırlandık mı öteki dünyaya? Sakındık mı yapmamamız gerekenlerden? Hazır mıyız ölüme? Borçlarımız, harçlarımız, ümitlerimiz, beklentilerimiz, yatırımlarımız, planlarımız, programlarımız, neresi için? Şu üç günlük dünya hayatı için mi? Ahiret için mi? Dertlerimiz, dert edindiklerimiz, problemlerimiz e, çokça Önemsediğimiz hususlar ne kadar gerçekten önemli şeyler için? Ahiret ötesi için mi yoksa basit şeyler için mi? İşte ölümü ahireti düşününce bunları da hesaba katmamız kendiliğinden gerekecektir. Ölüm ne zaman? Evet ey insan tohumun toprağın üstüne Yeni bir hayatla çıktığı gibi bir gün kabrinden çıkartılacağını, Rabbinin huzuruna gidip yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını vereceğini düşün ve hayatını ona göre düzenle. Çünkü ölüm bir yok oluş değil, bir diriliştir. Ölüm uzakta değil, çok yakınımızdadır. Ahirete iman etmiş olmak, ahiret bilincine erişmiş olmak, yalnızca kafalarda ahiretle ilgili bilgileri artırmakla, kalplerde ahirete olan inancı, ee, gündeme getirmekle gerçekleşmez çünkü ahiret bilinci kafa ve kalpte başlayıp biten işlevsiz, basit pasif bir olgu değil insan hayatının bütün boyutlarını ve ömrünün bütün anlarını belirleyen canlı ve dinamik bir olgudur İnsanı etkin ve enerjik hale getiren aktif hale getiren mücahit ve fedakar hale getiren şehit hiç olmazsa canlı şehit haline getiren e, onurlu, izzetli bir e, duruma getiren e, bir vakadır ölüm ve ahiret bilinci. O yüzden Bakara suresi 4. ayette Kur'an'ın doğru yola kılavuzluk edeceği, hidayetine sebep olacağı müttakilerin vasıfları sayılırken ahirete inananlar değil, ahirete yakinen, yani şuurlu, bilinçli olarak, hiç şüphesiz bir şekilde dünyasını aktif hale getirerek iman edenler denilir. O yüzden ahiret bilincinin varlığını ve derecesini ölçebilmenin bir yolu sürekli olarak kafa ve kalbimizi gözden geçirmekse diğer bir yolu da bizatihi yaşanan hayatı gözden geçirmek, hesap günündeki ilahi sorguyu e, değerlendirmek, davranışlarımızın o hesap gününe uyup uymadığının muhasebesini yapmaktır. Bu muhasebe de dünya ve içindekilere bağlılık, dünyevi zevk ve değerlere iltifat, Ölüm duygusu ve gerçeğinden uzaklaşmak, olumsuz ahirete ve hesap gününe ayarlı bir hayat yaşamaya çalışmak, e, dünyadan içindekilerden geçici zevklerdense Allah'ın istediği vasatın dışında uzaklaşabilmek de, hayatı, enerjiyi, yetenekleri, bilgiyi, gücü, kafayı Allah'ın davası için harcamak da olumlu olarak değerlendirilmelidir. İşte birey olarak muhasebemizde. Olumsuz hanemiz ağır basıyorsa istediğimiz kadar tevhid bilincine ulaştığımızı iddia edersek edelim Yaşadığımız hayatının hayatın olumsuz tarafları yüzümüze çarpılacağını idrak etmek zorundayız Zaten tevhidi bilinç ahirete hazır olarak yaşamayı gerektirir Muhasebesinde olumlu hanesi ağır basanlar Zaten iç içe yaşadıkları ölümle gerçek hayata geçtikten andan itibaren Rablerine kavuşmanın mutluluğunu tadacaklardır. Ne mutlu onlara ne mutlu ölümden korkmayan, ölümü sevebilen ölümü Müslümanca arzulayabilen, ölümle dostluk kurabilenlere. Evet ahiret bilinci ölümü sevmek ölümle bir yaşamak ve nasıl gelirse gelsin ama Müslümanca yaşayış üzerine gelsin Müslümana yakışır bir şekilde ölüme yani cennete kavuşabilmek Cennete koşabilmektir sevgili dinleyiciler. Biz ahirete cennete doğru koşma durumunda hayırla yarışarak hangimizin daha güzel amel işleyeceği imtihan edilsin belli olsun diye dünyaya geldiğimizi idrak ederek yaşamalıyız. Ve ahireti her şeyin önüne getirmeliyiz sevgili dinleyiciler. Mücadelenin cihadın şehadetin olmadığı yerde ahiret bilinci yeterince yok demektir. Ana vatanımız, baba diyarımız cennet olduğuna göre Biz memleketimizde gerekli ihtiyacımızı karşılamak için Bu diyarda gurbete çıkmış durumdayız Orada lazım olan azığı unutup Buradaki görevimizi ihmal etmek Ve buralarda oyunla, eğlencelerle, gündelik işlerle oyalanmak Ne kadar akıllılık, ne kadar mantıklılıktır Ne mutlu, ahiret bilincine sahip Ölüme ve ölüm ötesi hesaba hazır Ölümden korkmayan Ölümle dostluk kurabilen canlı şehitlere, ahiret bilincine sahip olup dünyayı sadece imtihan olarak değerlendirene. Haftaya başka bir konuda buluşmak üzere. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim.